بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ عمالنا. من اللَّهُ <تصفيق> لا, ومن لا. أن لا إِلَّا الله واخته لَا شَرِيكَ لَهُ أَنَّ مكمد ورسوله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا يا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نطفة واحدة وخلق منها ذر جها وبرز منهم كثيرا ونساء أتقوا الله الذي تسئلون به والارقام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أنصتوا الله وقولوا قبل سديدة يصلح لكم وعامالكم ويغفر لكم ضنوبكم ومن يسع الله ورسوله فقط فاز فلزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهتثاتها وكل مهتسة بدعا وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِى النّٰهِ اَعَوْضَنَ اللّٰهُ اِيَّاكُمْ وَمِنَ النّٰرِ Hayırlı akşamlar. Allah Hepinize merhamet etsin. Cennetimize koysun. Allah razı olsun. Bilindiği gibi şimdi dört derste fıtrat yaptık. Aslında bu akşam iman dersine yarhamı kerrle iman dersine bir giriş babında ufak bir hazırlık yaptım ama fıtratın genel bir tekrarını yapmak istiyordum. Hani böyle şey yapalım diyor. Sonra dedim ki yani kayıtlardan takip ederseniz aslında genel bir tekrarı gerek yok ama kayıtlardan takip edin tutturun bir şeyleri, boşuna bu dört dersi boşuna almış olmayın yani. Çünkü önemli dersler, belki de hayatınız boyunca size ışık tutacak meselelerin temelini atacak, doğru bakış açısı gündeme getirecek. Böyle temel verdiği için bu fıtrat dersinin önemi var. Onun inşallah üstünde durun. İmana doğru giderken. Bir giriş ön söz var belki işte biraz uzunca oldu ama o da önemli mesele. İmanı tabi teferruatıyla işleyeceğiz Allah'ın ehli Ehl-i Sünnet'in imana anlayışı nasıl, e, teferruatına dair bilgi vereceğiz bunun. Bildiğiniz gibi iman, fıtrat terslerinde gördük, akıl ile bilinmesi gereken bir şey değil. İman ancak vayhin bildirmesiyle bilinen bir şeydir. Yaratılışta bilinen şey fıtratta idraktı. Vahide ise teslimiyet, iman meseleleridir. Akıl bile elde edilen bir şey değil. kennin kapı değil mi? Şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Ve kezalike ohayna ileyke ruhan min emrina." "Mâ kunta tadri illa'l-kitâbu vel îmânu." İşte biz sana emrimizle Kur'an'ı vahyetmeden önce evvel sen iman nedir, kitap nedir bilmiyordun. Yani iman ve kitap neyle bilinir? Vahiy bilinir. İman meselesine gelince insanoğluna ancak iman dedik ki selim bozulmamış bir fıtrat üzere ise insan ancak o zaman sahih bir iman üzerine bina edilir. Ancak o zaman sahih bir iman üzere o kişi hayatını temellendirir. Akidesini bina eder. Buna örnek olarak yalanı kendine yakıştırmayan müşrikken bile yani Ebu Sufya'nın kendisine yakıştırmayan Ebu Sufya'nın misali gibi yani o daha müşrikken yalan denilen bir olguyu kendisine yakıştırmayan bir toplumda onların toplumunda Allah'a şirk koşar oldukları haldeyken bile yalan denilen bir şeyi kendilerine yakıştırmıyorlar bu gibi insanlar fıtratlarındaki bu bazı bozulmamış yerler Rasul geldikten sonra Rasul'a imandan sonra sahih bir imanla iman etmeleri daha güzel oluyor. Maalesef kendilerine ehli sünnet olduğunu zanneden birçok taifenin bu konularını iyi bildikleri zannetmeleri ya, ya, ya. maalesef kendilerine ehli sünnet üzere olduğunu zanneden birçok taifenin bu iman konularını iyi bildiklerini zannetmeleri en büyük arızalardan biri onlar kendi imanlarını cidden ehli sünnet alimlerinin naklettiği iman gibi bir iman olduğunu düşünerek kendilerini kurtulan felah bulan taife olarak düşünmekteler Tabi bu isimle, böyle düşünüyorlar. Müsemmada yani bunun muhteviyatında gerçekten ehli sünneten sünnetin alimlerin imanı mı değil mi, bu nastarla bilinir. E yine toplumda birçok taifenin indinde iman Kapşıracağım geliyor ya, sıbhanallah. Şunu giyeyim de, şu işte, çıkmış işte. Tamam, kapşıracağım dersen de tamıyorum. <gülüyor> Onlar kendi imanlarının cidden ehli sünnet alimlerinin naklettiği iman gibi bir iman olduğunu düşünerek kendilerini ne yapıyorlar? Necat bulan, felaha eren bir taife olarak düşünüyorlar bu sefer. Yani ne diyorlar? Her, her cemaatin dediğini diyorlar. Biz ehli sünnet, biz de ehli sünnet belli cemaat. <gülüyor> Halbuki gerçekten isimde böyle ama dediklerine nispet ettikleri şey o ismin muhteviyatında böyleler mi? Yine toplumda birçok taifenin fırkanın indinde iman hakikaten tecrit edilmiş, soyutlanmış sadece dille telaffuzdan anlaşılan bir iman anlaşılıyor. Yine bu telaffuzla imanın kabul olacağını, yani ben Allah'a iman ettim gibi dilde bir telaffuzda bu telaffuzun Allah indinde kabul olacağını ifade eden bir takım söylemlerle yeterli görüyorlar. Halbuki her kelimenin bir hakikati vardır, dikkat edin. Her hakikatin de ifade ettiği muhakkak tam yerinde olan bir manası vardır. Eğer imanı, müsemması dediğimiz muhteviyatı, imanın içeriğini olmazsa olmaz parçalarını, olan cüzlerini ele alarak bizden istenildiği gibi ve bize anlatıldığı gibi tatbik edip yaşamazsak tatbik etmemiz ile bu konuda bilgi ve telaffuz etmemiz paralellikle göstermezse yani tatbik etmemiz ile dille telaffuzumuz bir paralellik göstermek zorunda o sözün mücerret bir telaffuzu bu sefer ne olur bir şey ifade etmez Yine askeride bu sözün fayda verdiği bazı yerler var. Dille söylemenin askeride fayda verdiği yerler de var. Değil mi? Yani sadece bu yerleri alıp da diğer nastırı görmemezlikten gelerek bu meseleler ele alınarak onun üzerinden de hareketle biz bu sözlere iman manasını yüklemeye kalkarsak birçok arızalar gündeme gelir. Bu meselenin teferruatıysa daha ileride gelecek tabi açıklandığında. İmanın tarifi konusunda öyle bir ihtilaf edilmiş ki cemaatler, fırkalar arasında özellikle bizim memleketimizde öyle bir iman tarifi yapılmış. O yapılan bozuk iman tarifi insanlara öğretilmiş. Bunun dışında başka bir tarif de bilmiyor bu insanlar. Bu hale gelmiş. Bu öyle bir iman tarifi ki bu tarifin dışında kalan artık tek bir kimse bulamıyorsun. Demirinden de kılıçtorolundan hepsini için alıyor. Böyle bir iman tarifi var. Bu tarife göre herkes neca ehli, felah ehli olmuş, kurtulmuş, ebodi saate de nail olmuş gibi anlaşılıyor. Bu anlayış geçmişte sapık fırkaların inançlarıyla karma karışıklığa geldi. Sapık fırkaların da iman bozuk inançlarıyla artık toplumumuzda karma karışık bir hale gelmiş. Bu toplumda kendilerini ehli sünnete nispet eden kimselere bakıyorsunuz. imana hariciler gibi yaklaşıyorlar. Ama biz ehli sünnetiz diyorlar. Yine bakıyorsunuz imana mürciye gibi yaklaşıyor. Biz ehli sünnetiz diyorlar. Yine bakıyorsunuz imana Mutezile gibi yaklaşıyor. Ama biz ehli sünnetiz diyorlar. Yani iman muhteviyatında Allah'a ve iman ettik deyip Allah'ın ve hukukunun önüne Birilerinin sözüne geçiriyorlar. E, akılcı bir yaklaşım. Bu nasıl bir iman anlayışı? Yine bakıyorsunuz imana tasavvufçular gibi, ...sofilerin anladığı gibi yaklaşıyorlar ama biz ehli sünnetiz diyorlar. Burada görünen şu ki kurtulan taife olmasından dolayı herkes kurtulan tâife ya. Tâifetü'l-mansura yazdım edilmiş tâife. Ehli sünnet mezhebi cemaat ya. İşte herkes kendisini ehli sünnet'e nispet ediyor. Ama söylemleri ve tatbikatında ise aynen sapık fırkaların bazı görüş ve özellikleri kendilerinde barınıyor farkında değiller. Dolayısıyla bu iman meseleleri naslarla yerinden ehli sünnet alimlerinin kitaplarından, Allah'tan ve Resul'dan gelen nasların olduğu kitaplardan bilinir. Onların tariflerinden bilinir. Yine iman Kur'an ve sünnette içeriğiyle beraber en çok sözü edilen bir konu. Kur'an ve Sünnet'te gerçekten en çok söze edilen konulardan biri. Her yönüyle bütün örnekler verilip sunulmuş. En iyi anlatılan konu olmuş. İndirilen kitaplar, yollanılan rasuller bu kelimenin hayata geçirilmesi için indirilip yollanmış. Dolayısıyla ihtilafa sebep olacak, noksan anlatılacak, anlaşılmayacak, yanlış anlaşılmaya mahal verecek hiçbir sebep kalmamış. Bir tarafa bırakılmamış kesinlikle. Bu yüzden hiçbir bahane sunulması mümkün değil. Kur'an ve sünnette diğer lafızlara nispeten bu kadar çok bahsi geçen meselenin en iyi anlaşılan, en iyi tatbik edilen üzerinde de ihtilafın en olmaması gereken, söz konusu olmaması gereken bir kelime olması gerekirken aksine inandım diyenlere bakıyorsunuz en çok bu kelime de ihtilaf etmişler. En çok ve en tehlikeli ihtilaflar da bu mevzuda olmuş. En çok tartışmalar. Yani Kur'an ve sünnette bu kadar üzerinde durulmuş, işlenilmiş, anlatılmış, izah edilmiş, örnekleriyle sunulmuş bir meselenin en güzel anlaşılmış bir mesele olup ihtilafa sebep olacak hiçbir yönü olmaması gerekir. O zaman bu konu üzerinde hiçbir ihtilafın söz konusu olmaması gereken bir kelime olması lazım. Çünkü İslam dini tamamlanmış. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi. El yevme ekmaltu lakum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radirtu lakum İslam'a dine. Bugün sizin dininizi ekmaltu lakum ne yaptım tamamladım. Ve üzerinize nimetimi tamamladım. Din olarak da size İslam'ı seçtim. Tamamlanmış bir din eksik yok. Bu mesele ise dinin Aslından bu iman meselesi. En iyi dinin asıllarından olduğu için Fıratından değil aslından olduğu için en iyi anlatılmış bir mesele. Kur'an ve sünnetin bu denenle önemsenmiş olduğu bir meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarıyla topluma yapılmış sunulmuş olan bu hadisleri de alıyorsunuz hakkında ilim ehli bu hadislerle Resulullah'ın hadisleriyle bir takım tasnifler yapmış telifler yapmış ve önemine ciddiyetle vurgu vurmuşlar tarih boyunca. İman meselesi gerek güvenilmeliği, gerek delillerinin beyan edilmesi ve açıklanması yönüyle büyük imanlardan cemaatlerin müstakil olarak bak hususi. Yani ayrıca sade iman konusunda kitap yazmışlar. ve Veya tasnif şeklinde. Ne demek? Yani Bukhari namazdır, oruçtur, zekattır tek tek almış değil mi? cihattır, siyerdir, tıptır içerisinde iman kitabı diye ufak bir yer ayırmış böyle tasniflerin içerisinde de kitaplara özel olarak yer vermişler ayrıca bu kurumun müstakil müstakil kitaplarda yazılmış olanlarına örnek vermek gerekirse mesela İbni'ye bir şey benim musennafı var ama ayrıca iman diye bir kitabı da var Ta hadis alimleri döneminde yazmışlar bu kitabı. Hepsi de nakildir. Hepsi de senetlidir. Ebu Ubeyt El Kasım bin Sellem Kitab-ı İmanı var. Yine İbn-i Mendeh. i̇bn de Kitab-ı İmanı var. El Adeni'nin Kitab-ı İmanı var. Beyhakinin ki bu iman konusunda en geniş yazılmış kitap. 9-10 bir kitap. Bu Şuaybul İman diye İmanın şubelerine dair yazdığı bir kitap Arapça 9 cilt benim bildiğim Farklı baskıları da vardır Kadı İbu Yada El Ferra El Bağdadi'nin Mesailül İmanı İz bin Abdusselam'ın manal İmanı Vel İslam adlı Ufak bir kitabı bunların Bazıları Türkçe'ye tercüme edilenler de var Mesela İz bin Abdusselam'ın Tercüme edilmiş Pek bilmezler ufak bir risale Ondan sonra e, Ebu Ubeyd Kasım bin Selamın iman Kitabı e, Selefilerin iman Anlayışı diye bir tezin içinde tercüme edilmiş. Böyle var. Hatta bende var bir tane el yazma birinin tercüme ettiği. Böyle ufak tefek tercüme edilmiş olanları da var. Şuaybun İman gibi e, Kadı Ebu Yalan iman kitapları gibi tercüme edilmişmemiş olanları da var. Bu konunun tasdikleri içerisinde yer verilmiş kitaplara bakalım tasnif edilen hadislerde Buhari müslimin sahihlerin içerisinde kitab-ı iman var. Dirmize ve Nesayn'in sünenlerinde de, de kitab-ı var. İbn-i mukaddimesinin içinde bazı bab başlıkları var imana dair. Yani ilim ehli bunu hep böyle bab başlıklarıyla tasnif etmişler. Öyleyse bu alimler bunu titizlikle bu meselelerin üzerinde durmalarına rağmen bu denli açık olan mesele olmasından sonra nedense tam aksine inandım diyen insanlar en çok ihtilaf ettiktir mesele iman meselesi. Neden? Öyle ki imanın tarifinde dahi ihtilaf edilmiş. İşte bu cevabı verilmesi gereken önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu ifadelerimiz cevap olarak şu müşkilatı halleder. Demek ki inandım diyenlerin iman meselesindeki ihtilafları imanın anlatılmadığından değil. Anlatılmış. Kitaplar belli. Çünkü Allah bu konuyu çok güzel beyan etmiş. Resulünün diliyle. O şöyle buyuruyor. Hiçbir şey eksik bırakmadı ya. Ayrıca اِنَّ la yestehi يَسْتَه۪ي اَيْ meselen ma مَا بَعُودَةً ma فَوْقَهَا Şüphesiz ki Allah bir sineyi hatta ve hatta ondan da küçüğünü örnek vermekten sakınmaz. Ki dinin asıl olan meselelerini teferratlıca Resulünün diliyle beyan ettirmesin. Yani en küçük şeylere kadar bu dinde her şey anlatılmış. Eksik olan bir din yok. Yoksa Yüce Allah anlatmadığı bir şey karşısında kulunu zaten mükellef tutmaz. Peki insanların o zaman bu mevzudaki ihtilafları ne fırkalar arasında? Çünkü iman daha zihnine yerleşmemiş olan insanlar Müslümanların bu konudaki ihtilaflarını görüyorlar. Görünce bir diyorlar ki ümitsizliğe düşerek yahut bunu bir hezimet alameti olarak görüyorlar. Bu sefer Müslümanların bu konuda bölük pörçük parça parça olmaları ve bunların ihtilafları imansızları da Küf Kafir olanları da. Bu konuda esas kabul edilen meselede de daha ihtilaf etmişler, Müslümanlar birliklerini sağlayamamışlar diye itham ediyorlar. Bundan dolayı iman kelimesinin manasının ihtilafı anlatılmadığından değil ama anlaşılmadığından dolayı ortaya çıkmış iman kelimesinin içini dolduran müsemmâ denilen muhteviyatını nakledenler tarafından gereği gibi anlatmamışlar. Yanlış tariflerle anlatılmış. Ve kötü maksatlı kişilerin maksatlarına alet etme arzusuyla imanı yanlış tarif etmelerinden dolayı kendilerine bu dinde yer bulmuşlar. Hatta tescilli kafirler bile bu yanlış tariften istifade ederek kendilerini mümin olarak göstermektedirler. Yani adam oturuyor bir yerde bir konferans veriyor. Zihniyeti belli. Ama inşallah maşallah diyor Allah takdir ederse şöyle böyle ulan diyorsun ki bu yapılan o yani Allah'a inandım diyen bu mümin ya bu toplumda şimdi. Namazda dinlen, çıkaran bir şey değil. O zaman bu da Müslüman deyip bu tescilli kafirlerle el ele kol kola bir iman şeyi hep beraber yani hepimiz Müslümanız. Nasıl olacak o iş? Böyle olmaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o da o tanımın içine giriyor. Gir, giriyor. Girince de adam bu sefer diyor ki acaba mı? diyor. Yani baştan kökten bir yanlış var. Üstüne hiçbir şey de bina edemiyorsun insanın kendisini iman ismine nispet etmesi çok kolay hiçbir kimse isme nismette sorulan zorlanmıyor ben müminim müslümanım e ben de cumhurbaşkanıyım e böyle bir zorluk yok oh ne hala? herkes rahatlıkla istediğine mümin diyor yine bunun zıttına da tekfirciler gibi istediğine de kafir deyip imanımı ediyor kafir diyor isme nisbette bir zorluk yok ama iman ismine nispet kişilerin hiçbir müskülatı yok ya bütün müşkülat iman isminin o müsemma dediğimiz muhteviyatı gereklerinin muhteviyatındadır, içindedir yani şimdi isim ile müsemma arasındaki uyumluluk alakayı düşünün şimdi bu akşam imana giriş ve bazı tanımların oturturulmasına dair mesela isim ve müsemma mantık ve mefhum nedir bunu size izah edeceğim bu konuları oturtturun Yeri geldiğinde bu kelimelere yabancı kalmayıp bu o, bu kelimelerin verdiği bakış açısıyla bakarsanız yanlış anlamazsınız birçok şeyi. O zaman isim dediğin zaman bir şeyin ismidir bu adıdır. ise o isme nispet ettiğin o ismin muhteviyatını oluşturan içeriktir. Yani isim ad olarak kullanılır. Dikkat edin. Müsemmasa kullanılan o adın oluşturduğu muhteviyatın kendisidir. Örnek, tevhidten bahsettik dedik ki tevhid isimdir. Bunun muhteviyatına in müsemması rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat. Bunlar da bir isim, onların da muhteviyatı var şimdi. Demek ki o tevhid isminin içeriği içeriği varmış bak. Mesela bilgisayar olsa burada, monitörü var değil mi? İsmi bilgisayar. Ama müsemması ne? İçeriği, muhteveatı, monitörü, klavyesi. Değil mi? Maosu. Birçok şeyi. Dolayısıyla isim ve müsemmah arasındaki bağlantıyı anlayın. Mesela su diyorsunuz. Su dediğinde H2O. Değil mi? Hidrojen ve oksijen birleşimidir. İsim de sudur. Müsemmah ise budur. İçine Teki muhteviyat. Onun için bütün arzı ve müşkilat iman isminde değil. Yani imana isim olarak takılmakta bir sorun yok. İman isminin müsemmasını gereğini hayata geçirmekte problem var. Aslında vahiy iman var diyor ise o şeyin müsemmasıyla kabulü istenmiyordur. Yani vahiy bu konuda iman var. Şunda şu konuda iman gerekir. Böyle iman edin diyorsa vahiy onun müsemmasıyla beraber istiyordur. Sade dille telaffuzunda değil. İsmiyle müsemmayı ayıramayız. Bunu zâid görür isim diye bir şey varsa onun müsemması ispatı müsemmasının ispatı zâiddir. Yani bunun ismi varsa müsemması dediğimiz onu da ispat gerekiyor. Bu zaaittir. Eğer bu isim olarak nispet edildiyse, müsemmasıyla birliktedir o. Ayıramazsın yani. Çünkü isim mü müsemmasını gerektirir. Neymiş? İsim müsemmasını gerektirir. Müsemması olmayan bir isim isim olmaz zaten ama o isim boş bir isim olur. Fakat Türkiye toplumunda karma karışıklıktan dolayı bunun açıklanmasına muhakkak ihtiyaç vardır dikkat edin. Öyleyse ilk önce bu iman isminin müsemmasının anlaşılması için önce iman kelimesinin ne yapacağız sözlükteki kelimenin manasını. ne ifade edildiğini bu konuyu bu kelimeyi konuşan kavmin top, bu topluluğun o kavmin o topluluğun o kelimeye yüklediği manayı çok iyi bileceğiz. Sonra İslam hukukunda ıstılahi olarak terim olarak hukuk terimine nasıl girdiyse yani Allah'ın ve Resulü'nün bu kelimeyi yüklediği manayı çok iyi bileceğiz. Kaynaklarıyla. Bu kelime kullanırken o zaman biz rastgele yüklenilen bir manayla ele alıp kullanmayacağız. Çünkü genel nebilerin davetlerinde bu seyre bakacaksanız her nebinin kendilerini kabul ettirirken arz ettiği mucizeleri var. Musa Aleyhisselam kavminde sihir yaygın olduğu için Musa Aleyhisselam'ın da kendisine kabul ettirmede arz ettiği mucizelere bakın hep sihirvari sanki böyle. Ona dönük mucizeler verilmiş. Ama sihir değil de o toplumda sihir ön planda olduğu için o sihiri Allah bullak edecek mucizeler verilmiş. İsa Aleyhisselam kavminde tıp tebabet denildiğimiz tıp ön planda olduğu için İsa ailesinin kendini kabul ettirmeden arz ettiği mucizeler ise tıbba dönüktür. Değil mi? İyileştirme olsun. Tıp yani tebabetle alakalıdır. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucize göstermedeki en büyük mucizesi neydi? Beli, belagat dediğimiz yani sözün fasihliğinin dışında gereğine uygun bir halde olmasıdır. Bak bu bizim dinimize has bir olaydır. Ve fesahat anlaşılır bir şekilde ifadedir ki Kur'an'ın en büyük mucizesidir bu. Belagat ve fesahat şeklinde. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbetül hacı dediğimiz bir cümlelik paragrafını okurken sohbete başlıyorduk yani اِنَّ الْخَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمُدُهُ işte bunun akabinde Müslüman olan insanlar çıktı bunu söyleyince niye çünkü onda gerçekten çok beli ve fasih böyle bir ardışık cümle terkipleri var ki şiirle uğraşan Araplar bile hayran kalmışlar burada. işte böyle bir şey duymadın deyip Müslüman olanlar olmuş Mekkeliler insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden uzak tutmak için sakın Muhammedle konuşmayın ha o sizi büyüler demişler bundan dolayı hakkı anlatmada bizim o zaman ney? en büyük malzememiz belagat ve fesahattir ve cümleleri yerli yerinde ıslahı olarak kullanmaktır bundan dolayı bizim dinimizi tarif etmeye bozmaya çalışanların da en çok kullandıkları budur bakın dinimizi tarif etmek için o zaman ne yapacaklar? en çok kullandıkları bu ıslahı kelimeleri oynacaklar bize. Dini tarif öncelikle konuşulan dilde gündeme gelir. Konuştuğun dili bozarsan dini de tarif edersin. En sonunca bozuk bir din anlayışı toplum oluşur. Buna örnek zamanımızda şu an kaç yılındayız? 2012. 2012. Bak ben bu sohbeti ilk yaptığımda 2006'ymış. Şimdi onu 2012 değiştirelim o zaman. İnsanların din anlayışıdır. Bakın. Dil bir milletin şah damarı olarak kabul edilir. Konuştuğu dil. Hatta birisi harf inkilabı yaptığında bu milletin şah damarını kestim bile demiştir. Niye? Bu milletin bir gecede dilini değiştirirsen bir gecede bu millet cahil olur. Ondan sonra ben iman ettim. İman nedir? İşte Allah'a iman, Resulüne iman, peygamberlerine iman düz böyle onun gereklerini saymadan. Ya da hamdolsun Müslümanım. Dil ve tarih kurumunun ortaya Çıkarmalarıyla bizim konuştuğumuz dil üzerinde oynayarak bu konuda son darbeyi vurdular. Bu kötü durum sadece bu devirde değil Osmanlı devrinde de vardı. Hele hele Osmanlı'nın son döneminde. Halk ile ilim ehli arasında bir kopukluk oluştu. Dil saray dili ve halk dili diye ikiye ayrıldı. Yazılan bir kitabı halktan birisinin okuması çok zor hatta mümkün bile değildi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Risalet ile geldiği döneme bakın o devirdeki topluma bakacak olursanız okuma yazma bilmeyen bir bedevi şiir söyleyebiliyor ve onun şiirleri Kabe'nin duvarlarına asılıyor ve yarışmalara yarışmalara da Kabe'nin duvarlarına asılıyor ve bi'innel hamdillah meselesinde Müslüman olabiliyor. Yani belagat ve fesahatta o kadar ileri giden bir toplum böyle bir toplumda ee, Resulullah'ın desteklendiği mucize de bu şekil. Ama bizde öyle değil. Bizde şimdi çok beli ve fasih bir din var ama o dinin dinini anlayacak bir cehalet şeklinde dil konuşan bir topluluk var. Yani baştan ıstılahı meseleleri kelimeleri yerinde kullanarak bu işle başlamak gerekir. Tek tek tanımlar oturtturarak gitmek gerekir ki iş böyle bir sarpa sarmış. Bizler dinimizi bozmak için bu kelime oyunlarında maalesef bu oyuna düşmeyi düşmemeliyiz. Kullandığımız kelimeleri çok iyi bilmeliyiz. Önce o dili konuşan kavmin o kelimeye yüklediği manayı, sonra da İslam hukukunda o kelimeye yüklenen manayı bilmeliyiz. Değilse büyük ağrılı ve sorunlar çıkar. Şimdi burada isim müsamaya öğrendik. Değil mi? Bak isimden kasıt nedir? Müsemmadan kasıt nedir? O zaman isim olarak imanla müsemma olarak imanı gerektirdiğini de bileceksiniz. Şimdi bir de ikincisi olarak mantık ve mefhum denilen bir e, tanım var. Mantık ve mefhum nedir? Mantık lafsın gelişi. Kur'an'dan bir lafız geliyor. Sünnetten bir lafız geliş, geliyor. Bu lafsın gelişi yani açıktaki zahirdeki halidir okuduğunda ilk anlaşılan anlamdır mantık mantık değil bu mantık o dili konuşan kavmin o kelimelere yüklediği manadır o ilk anlaşılan mefumsa lafsın gelişi zahirine okunduğunda ilk anlaşılan haline yüklenilen açıklayıcı manadır bu bazen genelde genel olarak mantık zahiri geneldir ama Bazen mantuğunu yanlış anlaşılıp mefuhuna bakmak gerekir. O mefhum da bizim için bağlayıcı olan mefhum Resul'den gelecektir. Yani Kur'an'ın zahirini tefsir eden Resul'ün sözleridir. Bizler naslara, Kur'an sünnete dayanan delillere muhatap olurken öncelikle nas'ın mantuğuna, ne ve sonra mefuhuna muhatabız. Nas'ın mantuğu, nas nedir? Kur'an ve sünnet bunun mantuku, zahir kelime manası her zaman muradı ilahi değildir. Yani Allah'ın bizden istediği değildir. Bak her zaman dikkat edin. Çünkü orada mefhumunu ister bazen. Onun için direktmen zahirini okuyup da yanlış anlaşılmalar olan yerler de var. Allah'ın muradı devamı, devamlı devamlı nassrın mefhumunadır. Örnek verelim. Şimdi Ramazan ayında sahurun vaktini tayin eden ayet iniyor. Yüze, yüce Allah buyuruyor diyor ki ve kulu ve kulu ve şrubu hatta tebeyyana lekumul haytul abyadu minel haytil esved. Beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyiniz içiniz. Buradaki beyaz iplikle siyah iplik laf zahirine bakarsan bildiğin ipliktir bu. Değil mi? Mantık budur yani. O zaman iki tane iplik koyarsın ayrılıncaya kadar yiğin için manasındadır bu. Ki harbiden sahabe de böyle anlamış. Bukhar'da hadiste geliyor. Buradaki beyaz iplikle siyah iplik Arap kavminin de aspen kullandığı bir kelime. Yani hay, haytul, hay, haytul Esvet Haytul Ebyet Beyaz iplik, siyah iplik. Manasını anladığı bir kelime bu. Yine bu tercüme ederken de tercüme ettiğimiz dile de böyle geçiyor. Beyaz iplik siyah iplik diye. Herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir ifade. Arap olup hem de sahabe olup olduğu halde Ramazan ayında Adi bin Hatem bu ayeti duyduğunda evine gidip yastığın kenarına bir beyaz iplik bir de siyah iplik koyuyor. Bakın. Daha sonra yemeğe, yemek yemeye başlıyor. Bir de bakıyor ki neredeyse güneş çıkacak. Ve bu konuda bir müşkilat var diyor o zaman. Bu meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyor. Resulullah da bu senin anladığın gibi değil diyor. Beyaz iplikle siyah iplikten maksat gecenin karanlığı ve fecrin aydınlığı. Bunların birbirinden ayrılması demektir diyor. Bak mefhum ne? Kim yükledi mefhumu? Resul yükledi. Gördünüz mü mantıkla mefhum arasındaki bağ? İşte ayette kullanılan mantık, beyaz iplik, siyah iplik bu rivayet tabii Bukhari Müslüm'de geliyor. Mantık, beyaz iplik, siyah iplik yüklenilen mana ise yani mefumu ise gecenin karanlığı ve gündüzün beyazıdır. Bu basit bir örnek ama birçok böyle örnekler var. İşte bu ayetin mefhumudur. Bu mefhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yüklenmiştir. Mantıkı ise sahabi olan Arap olduğu halde sahabe olduğu halde olduğu halde anlayamıyor ama mefhumunu murad ilahi e, yani mantıkunu anlıyor mefhumunu anlayamıyor. Yani murad-ı ilahi Allah'ın istediği ise murad-ı ilahi olan mefhumudur. Bundan dolayı bizler öncelikle Kur'an sünnetten gelen delillerin nastarın mantıkunu ele almalıyız. Daha sonra bu kelimeye Resulullah tarafından yüklenilen mefhumu varsa onu ele almak zorundayız. Eğer bunu böyle yapmazsak çok büyük yanlış anlama ve benzeri gibi arızalarla karşılaşabiliriz. Kendimizi de Türkiye'de bu kelime oyunlarında oynana ve zamanımızda çokça yapılan kelime oyunlarından da kurtaramayız. Yani Allah ve Resulü tarafından izah edilmiş onunu zaten eğer izahı onun gerekli olsaydı Allah ve Resulü onu izah ederdi. Olduğu gibi alırız aksinden de sakınırız. Alırken onu tarife bir kelimeyin değiştirmesine, tatile onu komple iptal etmeye yeltenmeden almak her mükellef üzerine farzdır. Evet. Kaç dakika oldu? Tamam o zaman varmış vaktimiz. Devam edelim. İman konusunu öncelikle anlatmamızın önemine gelince, Kur'an'ı öğrenmeden önce imanın öğrenilmesi gerekiyor değil mi? Cunduk bin Beceli, bakın biz Kur'an'ı öğrenmeden önce neyi öğrenmek zorundayız? İmanı öğrenmek zorundayız. Bu kaydedir. Bu kaydı bize sahabeden nakledilir. Cunduk bin El Beceli şöyle diyor. Diyor ki, ne manevi sallallahu aleyhi ve sellem venahlu fit yaın bu Bizler diyor daha ergenlik çağında yani daha yeni serpilmiş çağdı olan delikanlılar olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik bu femler iman bu kabla en nemel Kuran'ı biz diyor Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Sümme taallemnel Kur'an'a sonra Kur'an'ı öğrendik. Fezdetnâ bihi imanen ve sonra da onunla imanımız arttırdık. Yine i̇bn Ömer radıyallahu buna benzer bir rivayet var. Bunların ikisi de sahih rivayetler. O da şöyle diyor bakın onu da şöyle uzunca bir rivayet fazla biraz ortakinden. Biz kısa bir süre yaşadık. Herhangi birimize iman Kur'an tarafından telkin ediliyor. Ve Muhammed'e sure indiriliyor. Biz de tıpkı sizin Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi ondaki helal ve haramı, emir ve yasakları ve surede durulması gereken uygun olan yerleri öğreniyorduk. Ama diyor ben öyle kimseler gördüm ki onlardan birine Kur'an imandan önce veriliyor. Neyden önce veriliyormuş Kur'an? İmandan önce. Öyle kimseler görmüş. Ve o da başından sonuna kadar bunu okuyor. Ancak ondaki helali, haramı, emir ve yasakları ne de durulması gereken yerleri bilmiyor. Ve Kur'an'ı kalitesiz bir hurma gibi savurup atıyor. Bu rivayetler dolayısıyla... Kur'an'ı öğrenmeden önce iman öğrenilmesi gerekir. Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Bak şimdi. Öyle diyordu değil mi birinci hadiste? Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrenmemiz gerekir ki... ...Kur'an'ın içeriğine biz gereği gibi teslim olalım. Çünkü imanı öğrenmezsen gereği gibi... ...bu sefer Kur'an'a gereği gibi teslim olamazsın. Namaz var içinde... Kur'an okursun namaz kılmaz Çünkü gereği gibi teslim yok. İmanı öğrenmemişsin adam gibi. Bakın çok önemli bunlar. Onun için bizim toplumda iman nedir bir şey bilmiyor ama Kur'an okuyorlar ve devamlı içindekiler emir ve nehilere et geldi mi bir reklam yok maalesef. Yani çok acı vahim bir durum söz konusu. Bedevi geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, ey Muhammed o yeri ve göğü yaratan mı senin nebi olarak gönderdi diyor. Bana söyle diyor. Yeri ve göğü yaratana yemin olsun. O mu gönderdi seni diyor. Bedevi ortamda kendisini nebi olarak sunan birine geliyor bak. Kim var ortamda sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisini nebi olarak sunmuş değil mi? Bedevi gelmiş. Ona diyor ki böyle soruyor. Nebi sallallahu aleyhi sellem de evet diyor. Bakın burada bedevinin yeri ve göğü yaratandan haberi var. Ve o önce imana dönük olarak mutmayın olmak istiyor. Yani onun alemlerin tarafından yollanıldığına yakinen bir iman mevzu söz konusu burada. Yakinen iman etmek istiyor ona. Doğru ise. işte kişinin de Kur'an yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Doğru ise iman edecek. İşte kişinin de Kur'an'ın içeriğine teslim olurken böyle yakinen iman etmesi gerekir. Değilse içi boş, siz bir iman değil burada. O zaman öyle gündeme gelir. Kur'an'da namazın emri var ama gereğini yapmaya dönük kalpte yakın tespit edilmemiş. Namazın emri var, gereğini yapmaya dair kalpte yakın yok. İsim müsemma uyuşmazdı. Eğer ki insanlar Kur'an'a hakkıyla iman etmiş olsalar, Kur'an'ı yaşanmayan bir kitap değil, yaşanan bir kitap olurdu. Çünkü namaz gibi emredilen bir durum var Kuranda. Fakat namaz kılmıyor, içeriğini yaşamaya dönük. Kalpte de bir yakın mevcut değil. Yakin şek şüphe, tereddütün olmadığı bir iman da, değil mi? Şek şüphe, tereddütün olmadığı. Halbuki iman ispatta, ispatta huzura yani itminana itminan da yakine memnudir. Kur'anı öğrenmeden önce imanı öğrenmemiz gerekir ki. Kur'an'ın içeriğine teslim olalım. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebi, e, nebi olduğuna inanmak gerekir ki ondan sonra ona itaatik gündeme gelsin. Bu öyle bir tasdik ki bakın yani öyle bir iman olması gerekir ki öyle bir tasdik olması gerekir ki bu mesela Mekke'lilerine Ebu Bakir radıyallahu anh'a geliyorlar. Duydun mu seninki dün gece yatağından kalkmış Beytül Maktis'e götürülmüş. Oradan da yedi kat semaya yükseltilmiş falan diye dalga geçip böyle soruyorlar. Ebu Bekir radıyallahu ne diyor? O demişse doğru demiştir. Hiç sorguluyor mu? Yok. yok. Sahabenin Kur'an ve sünneti telakki etmesine baktığın zaman Allah emretti, Resul emretti dediğinde tam bir teslimiyet var. İşte imanı Kur'an'dan önce öğrenmenin gerekliliğinin önemi burada bakın. Dikkat edin bunlara Teslimiyetle teslim oluyorlar böyle Hiç sorgusuz sualsiz Kimse katiyetle sorgulamaya da yeltenmiyor O tevazu dersinde örnek vermiştim Kardeşi Hamza için koşan Zübeyir bin Avvam'ın annesi Safiye radıyallahu anh'a Zübeyir bin Avvam anlattığında ne diyordu Uhud günü savaşında Bir kadın koşarak geliyor Ölülerin görmesine Çok az kalmıştı diyor Uhud şehitleri orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının onları görmesini istemiyor. Diyor ki kadına kadına dikkat edin diyor. Dikkatlıca bakınca bir de baktım annem e, Safiye diyor. Onun olduğunu anlayınca koşarak onun yanına gittim. Ölülerin yanına varmadan ona yetiştim. Göğsüme vurarak beni itti. Güçlü bir kadındı. Benden uzak dur diyor. Uzak e, Duracak yerisi olma Yasaca diyor. Niye? Ölüsü var çünkü Hamza radıyallahu mı orada. Bakın o haleti ruhiyeyi düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor senin durmanı istedi anne diyor. Ne yaptı? Hemen orada. Diyor ki o da hemen orada durdu. Şimdi burada o haleti ruhiye de Resulullah'ın emrini duyduğu anda durması çok önemli. Buna dikkat edin. Nasıl bir teslimiyet? İşte onlar imanı böyle öğrenmişlerdi. İşte Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iman isim ve müsemmasıyla nasıl olur Allah'a iman? Yine Nebi sallallahu sellem Medine'ye geç geldiğinde ensardan olan dedelerinin e, ya da işte bir rivayette de dayılarının diye geliyor. Orada misafir oluyor. 16-17 ayın Beytül Maktis'e namaz kılıyor. Halbuki kıblesinin Beytül harama doğru olmasını göğe bakıp arzu ediyor şimdi. Kabeye yönelerek ilk kıldığı namazsa, onun o duası ayetle de kabul ediliyor. Çünkü devamlı istiyor betürmaktısa, e, doğru namaz kılıp da Kabeeye dönmek istiyor. Kabeeye yönelerek ilk kıldığı namaz ikindi namazı oluyor vahiyle beraber, 18 ay sonra. Sonra onunla birlikte namaz kılanlardan biri namazdan çıkıyor. Yani namaz bitince, mescidin mezciteden çıkıyor Mescidin bir başka bir mescidin birileri namaz kılan bir cemaate Rastlıyor. Onlara da ukipleten dediğimiz mescid diye geçer orada. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'ye doğru namaz kıldığıma Allah için şahadet ederim diyor. Biraz önce ikindiyi diyor. Böylece cemaat namazlarını bozmadan oldukları yerde dönü veriyorlar. Şimdi görüldüğü gibi burada sabiler hiç sorgulamıyor. Bu emrin Resullullah'dan geldiğini ve bu emri aktaranın da sıka doğru bir kişi olduğunu biliyor ve anında teslim oluyorlar. Bakın bizim de bu emri getirip de aktaranın bildik mi sayı oldu mu bitti bizimiz teslimiyet gerekir. Selef böyledir. Akılla yaklaşılmaz. İşte buna yakin bakın. Bunun yeri bu yani yeri ve göğü yaratanın nebi olarak yolladığı zat söylüyor Rasulullah'la birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığımı Allah için şehadet ederim dedi mi işte bu sözler hemen teslim ettiriyor. Bu sözler rastgele sözler değil bakın. Bu sahabenin bu davranışları bile Allah tarafından onlar seçilmiş insanlardı değil mi? Allah Resulü'nün arkadaş kılındı diyor. Çünkü o kişinin sözüne teslim olma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine teslim olmak demektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğine teslim olmak da Allah'a teslim olmak demektir. İşte kişinin de Kur'an'ın içeriğine teslim olurken böyle yakinen iman etmesi gerekir. Değilse içi boş, amelsiz bir iman değil, namaz bir ameldir. Kur'an'da namaz, Kur namazın emri vardır. Gereğini yapmaya dönük kalpte yakin, tespit edilmesi gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tespit etme laf, lafzının içinde... Bak Nebi pardon Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmek lafzunun içerisinde onun getirdiklerine teslim olmak da kendiliğinden vardır. Elhamdülillah Rabbil alem. Bu imana giriş sadece bundan sonra Allah'ın izniyle teferruatına bakacağız. Rabbim bizlere güç kuvvet versin.